Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, genç edebiyat eleştirmenlerimizden Yalçın Armağan e, konuğum. Yalçın hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, Yalçın Armağan'ın iletişim yayınlarından geçtiğimiz e, Temmuz ayında yayınlanan İmkansız Özerklik Türk Şiirinde Modernizm alt başlıklı e, kitabı üzerine konuşacağız. Yalçın aynı zamanda Şehir Üniversitesi e, Türk Dil Edebiyatı bölümünde de öğretim e, görevlisi. E, Yalçın kitabının hazırlanma sürecinde de aslında bir e, tersine kronoloji e, meselesi var diyorsun. Evet, evet. Ee, i̇kinci yeniye varabilmek için geriye doğru gidiyorsun Evet e, e, Ben kitaba başlarken yalnızca ikinci yeniye e, özgülenmiş bir kitap yazmayı e, düşünüyordum Ama sonrasında e, en çok takıldığım yer şu oldu Niçin bu şiire Türkiye'de bir direnç gösteriliyor? Hmm. Ve bu direnci anlatabilmem için de öncesine bakmam gerekti. Kaçınılmaz olarak ikinci yeniden başlayıp 1950'lerden başlayıp hızlı biçimde 1850'lere kadar gitmem gerekti. Ee, biz de buna benzer bir şey yapalım diye düşünüyorum. Ve kitabının son e, dört cümlesi orada çünkü her şeyi e, net bir şekilde aslında ortaya koyuyorsun. E, onun üzerinden gidelim diye düşünüyorum. Orada şunu söylüyorsun. E, Türkiye'de kendine özgün nitelikleri olan bir modernlik deneyimi yaşanmıştır. Estetik özellik karşı, karşıtlığının belirleyici olduğu Türkiye'deki süreçte bu özerklik karşıtlığı yalnızca edebiyatla sınırlı değildir. Türkiye modernleşmesinin inşa etmeyi arzuladığı öznede de özerklik temel değer olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bu kitapta şiir bağlamında yapılan tartışma yalnızca edebiyat içi bir edebiyat içi bir sorun değildir ve kültürün tamamında analiz edilmesi gereken bir nitelik taşır. Önce şu özerklik meselesi ...bir şey yapalım, çözelim. Evet. Ya özellikle aslında... ...en basit ifadeyle... ...kendine yeterlilik iddiasında... Hı -hı. ...bulunma. Başka alanlardan... ...bağımsızlaşarak. Bunun estetikteki... ...boyutuna baktığımız zaman da... ...yani... ...aslında estetik dediğimiz şeyin... ...kendisi bir icat. Hı -hı. Ve 150 yıllık bir tarihi var. Ortaçağ... ...dünyasında... ...estetikten aslında bahsetmiyoruz. O gün daha fayda ekseninde şekillenen bir e, üretim var... ...ve ona da zanaat diyoruz. Evet. Zanaattan sanata doğru bir e, kayış var. Ve bunun kabul edilmesi hiç de kolay olmamış aslında. Yani burada e, sanat diye bir şey vardır... ...ve bu diğer alanlardan bağımsızdır, özerktir e, denilmiş olması... ...çok kolay da e, gerçekleşmemiş. Bizde de durum e, çok farklı değil. Daha da özele geldiğimiz zaman... 1850'lerden itibaren e, edebiyatın kendine yeterlilik iddiasında bulunması çok makbul karşılanmamış. Yani şunu çok iyi biliyoruz işte tanzimattan itibaren sürekli kamusal fayda üzerinden belirlenen bir edebiyat anlayışı var. E, i̇nsanlar işte... Yani kamusal alan dediğimiz şeyi de yeni yeni inşa ettikleri için burada o alanda işe yaramayacak herhangi bir işte üretimi, edebiyat üretimini kabul etmiyorlar. Hı hı. Doğal olarak da özellikten yani yalnızca kendiyle ilgilenen bir edebiyattan hoşlanmıyorlar. Genel olarak özellik derken benim kastettiğim de bu. Yani bir alan olarak kendini inşa etmiş olması edebiyat. Peki ikinci yeniye gelirken ki sürecimizi biraz şey yapalım mı? Konuşalım mı? Evet. Işte 1850'lerden itibaren biz Türkiye'de modern bir kültürün şekillendiğini biliyoruz. Bir kamusal alan inşası var Hı -hı. çünkü. Gazete diye bir şey çıkıyor. Anayasa diye bir fikir var. Bunların hepsi onu modern yapıyor. E, ve e, Demin söylediğim gibi ilk aşamada baktığımız zaman kamusal fayda üzerinden şekillenen bir anlayış var. Sonrasında yine Türkiye modernleşmesinin kendi hassasiyetleri özelliklerinden e, kaynaklanan nedenlerle Daha özelde şiire baktığımız zaman da Yine hep bu fayda anlayışı devam ediyor Buna karşı çıkan e, Herhangi bir anlayışsa Benim yorumuma göre Kısa zamanda bastırılıyor hı hı. İşte Bizim e, edebiyat derslerinden de Çok iyi bildiğimiz gibi Servet-i Fünun şiiri Diye bir şiir var ama bunun ömrü işte Edebiyat tarihlerinde yalnızca 5 yılla Sınırlandırılır evet. işte Fikret'in e, Daha sonra toplumcu denebilecek Bir şiire geçtiğini görürüz çünkü büyük oranda şairden talep edilen şey bu. Ve sonrasında da e, ya 1911 sonrasında milliyetçilik e, Türkiye'de yükselişe geçtiği zaman edebiyat yine milliyetçilikte e, bir biçimde işe yarar e, olarak kullanılmak isteniyor. Şiir bağlamında daha özelde baktığımız zaman da Osmanlı geleneğinden aslında kurtulmaya çalışma <gülüyor> Cumhuriyeti atfedilir ama 1911'den itibaren bu var. Yani evet. e, Aruz'la yazılan bir şiir var halkımızın anlamadığı bir şiir var e, Arapça ve Farsça terkiplerden oluşuyor biz bunları kurtaralım bunu kurtarmanın yolu da e, işte bugünkü Türkçe'yi konuşulan Türkçe'yi edebiyata dahil etmek e, ve araç olarak da gördükleri özellikle de şiir bağlamında Aruz yerine hece'yi kullanmak evet. bu sayede e, tamamen Türkçe ile bir şiir e, yazılacak deniyor. Bütün bu aşamada devam ediyoruz bu fayda anlayışını görmeye. Sonrasında Cumhuriyet'in de aslında edebiyat tahayyülü büyük oranda Ziya kalp tarafından belirlenmiş gibi evet. görünüyor. Yani 1911'de şiir heceyle yazılsın deniyor. 1933'te de aynı şey söylenmeye devam ediyor. Ki bu arada... Yani Nazım Hikmet'in ortaya çıkmış olması tabii ki çok çok önemli. 1929'da ilk kitabını yayınlıyor ve orada mesela şiirin vezin ve kafiye olmadan da icra edilebilecek evet. bir tür olduğu bir biçimde anlaşılıyor. Buna rağmen yazı yırtılma. Evet. Ama buna rağmen Nazım e, politik nedenlerden dolayı etkili olamıyor ve yani kuşatıcı biçimde dönüştüremiyor. Asıl dönüşüm için işte garibi beklemek gerekiyor. Evet. Örnekleri 1937'de ben e, Garip şiirinin şi, yani Türk şiirini bir takım kayıtlardan işte Vezin'den Kafiye'den kurtardığını düşünüyorum. Ama dilin kullanımına baktığımız Hı -hı. zaman aslında çok makbul bir şey yapıyor. 1850'lerden beri halkımızın anlayacağı bir şiir Hı -hı. yazılması isteniyor. Garib'in de tam yaptığı şey bu. Şiir e, manadan ibarettir, anlamdan ibarettir diyerek tam aslında e, 1850'lerden beri e, beklenen şiire cevap vermiş oluyor. Ve sonrasında işte dirençle karşılaşılan ikinci yeniye baktığımızdaysa hiçbir biçimde halkımızın anlaması gibi bir ölçüt evet. orada yok. Artık dilin çok özel bir kullanımıyla karşı karşıyayız. Hmm. Ve bu özel kullanım e, bir özellik talebinde bulunuyor. Yani şöyle bir dille karşı karşıyayız. Bu dil... E, Dıştaki dünya olmadan yalnızca kendi kendine kendini açıklayabilir. Hı hı. Bu işte özellik dediğim yeterlilik iddiası dediğim şey açık biçimde gördüğümüz yer. Ve doğal olarak da yani demin de okuduğun yerde olduğu gibi özellik bizde pek makbul bir şey olmadığı için eh. müthiş bir dirençle karşılaşılıyor. Bu direnç noktasında yani yine bir takım... ...politik e, itirazlar var. Önce Atel İlhan sonra Asım Bezici <gülüyor> tarafından <gülüyor> evet. dile getirilen. Yani e, Atel İlhan'a göre ki Atel İlhan tüm, e, Türk şiirini kendi şiiri bağlamında okuma <gülüyor> eğilimindedir. Evet. Ki bizim şairlerimizde genel <gülüyor> olarak bu var. E, o mesela Garip Şiirinin e, İnönü diktası tarafından e, kendi şiirinin karşısına konduğunu... <gülüyor> ...ikinci İnönü'nün de e, Menderes diktası tarafından kendi önüne konduğunu e, söylüyor. Ve gerekçe olarak da biz işte toplumcu şairler olarak o dönemde e, kitaplarımızı kovuşturmaya uğruyordu. Hapislere düşüyorduk ama ikinci yeni şairleri hiçbir biçimde e, hapse şey düşmediler. Olmuyordu. Evet bu da onların desteklendiğini gösterir diyor. Bunu kabul etmek çok mümkün değil. Evet. Ya yani Bütünüyle yersiz değil e, iddia. En azından e, dünya ölçeğinde baktığımız zaman şöyle bir şey var. Yani 1950'li yıllarda Soğuk Savaş döneminde. Amerika ile Sovyetlerin arasındaki çekişmede Amerika şu vaatte bulunuyor. Ya biz size eşitlik vermeyiz ama özgürlük veririz. Bakın işte sanatta da size özgürlük veriyoruz. İşte. O nedenle de soyut sanat denen şey çok yükselişti. Ee, bunun karşısındaysa işte Sovyet'teyse 1934'ten itibaren sonra sonraysa parti güdümünde bir edebiyat var. Yani eşit olmadıktan sonra zaten özgür olmayacağız diye düşündükleri için e, bu bağlamda bakıyorlar e, meseleye. Ama e, yani eğer Ateli Han şunu söylemiş olsa yani 1950'li yıllarda işte Menderes Diktası vardı. Bunlar da özgürlük vaadiyle e, işte soyut sanattan yanaydı. O nedenle de ikinci yeniyi destekledi demiş olsa anlaşılabilir bir şey. Evet. Ama olurdu. ben şöyle düşünüyorum. O dönemde işte toplumcu gerçekli şairlerin şiirlerini kovuşturmaya uğratan savcılar ikinci yeni şiirini hiçbir biçimde anlamıyorlardı. Onların çok ufkunun dışında kalan bir şiirdi. O nedenle de bana pek e, geçerli gibi gelmiyor. Suç unsuru vardıysa bile yakalanamıyordu. Evet, aynı. Bir türlü. Yani tespit etmesi mümkün değil e, evet, savcının, evet. çünkü savcının edebiyat görgüsüne baktığımız zaman da, evet. aynen demin e, işte söylediğim gibi e, halkın anlayacağı edebiyat anlayış e, üzerinden, çok net bir şekilde ayaklanmalardan bahsediyor olması lazım bir şekilde evet, falan. Evet. E, şeyi e, bu 1850'den gelen e, sürecin bir sonucu ve o beklentinin bir karşılığı dedin garip hareketi, hareketi için. Evet. Ama e, garibin o şekilde ortaya çıkmasında dil devriminin e, nasıl bir etkisi var sence? Ya, Çünkü e, şey hani orada bir ciddi bir e, yaralama söz konusu. Dil ve e, şey alfabe itibarıyla. Evet e, büyük oranda aslında e, baktığımız zaman garip şiirine. ...o cumhuriyetin bir takım tahayyüllerini hmm. paylaştığını görüyoruz. Bunların içinde tabii ki e, dil devrimi de var. İşte hep söylenen şeydir, e, garip şiiri m, Sebahattin e, Bol ve Nurullah Ataç tarafından desteklenmiştir hmm. diye. Yani Ataç da bu dönemde işte <gülüyor> dil devrinin en önemli savunucularından birisi. Hatta tamamen tasfiyeyi e, savunan tabii birisi. Tabii yani. Bugün e, baktığımız zaman kitaplarını bazı sözcükleri anlamıyoruz. Yanında ancak parantez... Son radikal evet. bir kalem. O nedenle de e, yani onların e, garip şiirini desteklemiş olması bu projeyle bir biçimde ilişkili olmuş olmasından kaynaklanıyor. E, bütün bunları söylerken garip şiirine de bir haksızlık yapmak istemem. Yani onun bir makbul şiir olduğunu düşünüyorum. E, ve büyük oranda da e, 1850'den sonra hayata geçilen projenin bir ürünü olduğunu hmm. düşünüyorum. Ama şu da var. Yani bunlar çok basit şeylermiş gibi e, görünür. Vezinden şiiri ve kafiye atmak. Çünkü biz artık vezin ve kafiyenin Top, yani. baskısını hissetmediğimiz bir dönemdeyiz. Ama o dönemde 1937'de e, bunu e, yapmak pek de kolay değildi. Elbette. Bir de şu var yani işte Peter Burgen'in avantgarde kuramında açıkladığı şey. Yani bütün avangard hareketler Burjuva toplumundaki e, sanat ve toplum ikiliğini aşmaya e, çalışırlar. Ve sanatı yeniden işte toplumun içine dahil etmeye çalışırlar. Ve Garip'te aslında böyle bir e, yanda var. E, Hı -hı. İşte Bürger bunun yapabilmek için de diyor işte avangard hareketler. Kendinden önceki bütün sanat biçimlerini tarihselleştirirler. Hı -hı. Bu sayede de rafa koymak mümkün hale gelir. Ve Garip'in de Türk şiirinde yaptığı bu aslında. Yani kendinden önce oluşmuş bir sürü e, şiir formu var, sanat biçimi var, duygulanma biçimi var. Bunların hepsini e, aslında 1937'de e, çok da kısa bir e, zamanda, 38'e gelinceye kadar geçersiz kılmayı başarmış bir şiir. O noktada e, Bürger'in söylediği anlamda bir avangard hareket olduğu bile e, söylenebilir gibi geliyor bana. Peki ikinci yeni ne oluyor da çıkıyor, çıkabiliyor? Evet, e, yani... E, bu soru cevaplayamadığımız sorulardan birisi <gülüyor> Orhan Koçan, işte yakın zamanda bir kitabı e, yayınlandı. Bahisleri Yükseltmek, Turgut Uyar'da kendini <gülüyor> gerçekleştirme üzerine. O e, ısrarla şunu vurguluyor. E, Cemal Süreya ve Turgut Uyar'ın yazılarına baktığımız zaman e, hep nedensiz biçimde Türk şiirinde ortaya çıkmış şairlerden bahsederler diyor. <gülüyor> Gerçekten böyle evet. öyle işte Dranas Yani Dranas Türk şiirinde nedensiz biçimde ortaya çıkmış evet. biridir Yani bu kadar kötü şiirin yazıldığı bir ortamda nasıl olur da bu şair çıkar sorusunu soruyorlar ee, Orhan Koçak da bu soru anlamlıdır Çünkü kendilerine de sordukları bir sorudur e, diyor Gerçekten de böyle e, kısaca cevaplamak çok mümkün e, değil e, bu soruyu Çünkü baktığımız zaman kendinden önce yani bu şiire gelenek oluşturabilecek Önceleyebilecek herhangi bir şiir yok bir tek Haşim'in bir çıkışı var. Yani o da... Evet e, ama yine de bu şiiri... Bu kadar belirleyici olacak bir çıkış evet, değil o. Değil. E, bu <gülüyor> noktada yani tam işte bizim modernleşme hikayemize yine gelmemiz gerekiyor. E, asıl olarak onların faydalandığı kendilerine gelenek olarak seçtikleri e, Batı şiiriymiş gibi görünüyor. Evet. E, ki bu... Çoğu zaman işte olumsuz bir eleştirinin konusu da e, olur. Mesela o yıllarda e, ilk e, şiirler yayınlandığı zaman 1950'li yıllarda Adnan Benk'in bir yazısı var. E, Aktarma küfür üzerine e, diye. E, Cemal Süreyya'nın şiir anayasaya aykırıdır yazısını ele alıyor. Diyor ki yani bunlar zaten batıda çoktan söylendi bitti. Bir tane dada e, işte manifestosunu alsanız bunların hepsini görürsünüz. Ve e, günümüz Türk şairi diyor. E, yani bunları kullanarak... ...Batı'nın kendi toplumu için geliştirdiği formları kullanarak Türk şiirini soysuzlaştırıyor Hı. diyor. <gülüyor> yani çok sert bir eleştiri. Ee, i̇şte <gülüyor> bunun karşısında da her zaman olduğu gibi daha muhafazakar insanlar çıkıp şunu da e, demiştir. O dönemde işte Hisar Dergisi grubu. Ya Bunların bizim geleneğimizle bir ilgisi yok. Oradan çıkmadı zaten Batı taklidi e, deniyor. Ama bu Batı taklidiysa niçin e, bu kadar yerleşik hale geldi? Bu soruyu yani. sormak e, lazım. Tam da işte neden diliyle... Yoksa, yoksa bir gelenek mi yoktu? <gülüyor> Aynen öyle. Yani. Evet. Bir gelenek yokluğunun üzerine kuruluyor. Bir de e, daha öncesinde Adnan Benk'in söylediği anlamda... E, ...bir takım işte <gülüyor> uygulamalar var. Ercüment Behzatlav'ın e, 1926'dan sonra yazdığı şiirler. Orada... E, Adnan Benk'in söylediği gibi bir şey çok açık biçimde hissediyoruz. Yani Almanya'ya gitmiş birisi var. Almanya'daki bir takım formları görmüş. Ve o formları aynen uygulamaya çalışıyor. Ve bunun aslında e, Türk şiirinde karşılığı yok. E, o nedenle de hiçbir biçimde kalıcı olamadı e, Adnan Benk. Sonrasında da yazdığı şiirlere baktığımızda aslında işte Üç Anadolu diye bir e, kitabı var. Masallar üzerine yöneldi falan. Yani o formda ısrar etmedi. Hı hı. Ama e, ikinci yeni... O e, batı e, geleneğini, e, şiirini de temellik ederek, kendine içkin kılarak e, kullandı. Ve buraya ait bir şey yaptı. Yani tam e, yerli bir şiir ortaya çıktı. Bunu işte kitapta mesela e, politikanın öte, ötesinde ve Hı. ahlakın uzağında diye anlatmıştım. Bu yerliliğin en iyi görüleceği yerlerinde burası olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte ahlak meselesinde... İlk dönem şiirlerine baktığımız zaman ikinci yeni e, şairlerinin hep bir e, cinsel özgürlükten bahsedildiğini görürüz. Evet. Bu tam da buradaki soruna işaret etmek için yapılmış bir şey olmalı. Yani e, eğer bir taklit olmuş olsaydı, buradaki bir takım sorunlara eğer işaret edilmek istememiş olsaydı... ...yalnızca bir dilsel oyun olarak kalabilirdi ikinci yeni şiiri. Ercüment Pesat'ta olduğu gibi. Aynen öyle. Ama öyle kalmadı çünkü işte... E, Yanıt haline gelmeye başladı. Evet. Yani orada mesela Akçaburgazlı Yekta, Turgut Uyar'ın çok önemli bir e, şiir. İlk kez cinsellikten e, Tanrı'nın benim e, duama kattığı tat diye bahsediyor. Aslında o güne kadar hep zillet, e, evet. kaçınılması gereken bir şeydir e, cinsellik. Özellikle de e, işte aşkı memnun söz konusu olduğu zaman, Halis Siyah'dan çok iyi biliyoruz, insanı intihara götürür. <gülüyor> Burada da bir aşkı memnun söz konusu ama bunun karşısında bunu sahiplenen, ee, ...işte bir özneyle karşı karşıyayız. Ya da işte e, İlhan Berk'in... ...Galile Denizi'nde... ...sürekli bir cinselliğe vurgu var. Bu o toplumdaki yerleşik normları... ...dönüştürmenin e, amacıymış gibi... ...aracıymış gibi görünüyor. Yani politik şiir yazmanın da... E, ...böyle yolları var sonuçta. Evet, evet. Tam bu noktada işte... ...demin Atel İlhan Bağlamı'nda... ve ...özellikle Asım Bezirci bu şiirde... ...politik bir fayda e, bulamadığı için... ...eleştiriyordu... E, ya burada bir ayrım yapmak lazım. ya Politika dediğimiz şey yalnızca kamusal alanda iş görmemizi sağlayan e, işte o dil midir? Yoksa onun dışında gündelik olana dair e, şeylere de biz politika diyecek miyiz? Yani Tabii. 20. yüzyılda özellikle feministlerin bize öğrettiği şey, feminist kuramın öğrettiği şey e, kişisel olan politiktir. Gündelik olan da e, politiktir. İşte burada bir ayrım yapmak lazım belki de i̇şte küçük harfli politika ve büyük harfli <gülüyor> politika e, diye... Büyük harfli politik açısından bakıldığı zaman bu şiir işlevsel değildir. Evet. Yani evet. işte diyelim ki Asım Bezirci'nin bakış açısıyla e, o grevde okunmaya müsait bir Hah, şiir istiyorum. Evet, işte, işte. e, e, 1970'ler bağlamında Hasan Hüseyin'in şiir e, gerçekten gür sesli bir şiirdir. Tabii, evet. e, çıkarsınız işte varilin üzerine ve o şiiri okursunuz. Ama bu şiir e, ona pek müsait değil ikinci yeni şiiri. Ama buna rağmen e, yani politika üretmediğini söylemek de mümkün değil. O küçük harfli politika yani gündelik olan politikadır. Bir insanın bir aşkı nasıl yaşadığı tamamen politiktir derseniz çok politik bir şiir olarak görüyorum Kesinlikle. ben bunu. Bir de şunu söyleyeyim tam bu bağlamda. Yani kitapta yok ama kitaptan sonra düşündüğüm keşke ekleseydim dediğim şeylerden birisi. Bütün bu işte 1850'lerden itibaren gelişen edebiyat projesinin edebiyat tahayyülünde şiirin hep sözel olarak kavrandığını görüyoruz Aslında evet. şiir yazılan değil söylenen bir şey. onu nedenle de işte vezin konusunda ısrar ediliyor. Ee, ya da işte Haşim modern şiirin öncüsü kabul edilebilecek birisi. Ama çıkıp e, şiirden önemli şey ahenktir diyor. Yine sözelliğin üzerinden tanımlıyor ama ikinci yeni seslendirmeye, icra edilmeye çok müsait bir şiir değil. Evet. Bana kalırsa da e, Türkiye'deki ilk yazılı şiir. Yani... Evet, e, Yazılı kültür, yazının kendisi işte e, bizden o metni yorumlamayı talep eder. Daha da zorlu bir şeydir. E, ama sözlü kültürse tamamen icra üzerine e, kurul olan bir şey. Bu şiir çok zor birilerine göre. E, <gülüyor> bunun nedeni de büyük oranda yazılı bir şiir olmuş olması. Seslendirmeye müsait olmamış olması. E, peki bir parantezle e, şeyi sormak istiyorum. Kitabın dışına çıkıp... Şimdi Orhan Koçak'ı ne kadar sevdiğini zaten kitapta da belirtiyorsun. Türkçedeki eleştiriyi nasıl buluyorsun? Edebiyat eleştirisini yani bugün Türk Türkiye'de hakikaten edebiyat eleştirisi diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Kitap tanıtımlarından bahsetmiyorum. Ee, ben edelim diyorum yani biraz... E... Yani bahsedelim tabii de <gülüyor> hani <gülüyor> evet. boşluk üzerinden mi doluluk üzerinden mi konuşuyor olacağız? Yani e, bir şeyler var <gülüyor> ama e, yeterli değil. Diye. Bu da aslında yine e, özellik meselesiyle bağlanıyor bana kalırsa. İşte Bourdieu'nun bu alan meselesini anlatırken söylediği bir şey. E, bir şeyin alan olabilmesi için şunu göstermeniz gerekir. Bu alana ait bir bilgi vardır. Hı hı. Bu bilgi biçimi yalnızca o alanın içinde icra edilebilir. Ki işte bilgi de sermayedir. Yani bir, bir şeyin alanı için o kültürel sermayeyi göstermesi gerekir ee, diyor Burdu'yu. Diyor. Biz e, bunu göstermeyi pek başarabilmiş değiliz. Deminki söylediğimiz nedenlerden dolayı edebiyat özerk e, bir alan olarak düşünülmediği için çoğu zamanda politikanın yedeğinde e, olduğu için yalnızca bu alana ait e, terimlerimiz yok bizim. Hı hı. O nedenle de yani bugün işte baktığınızda ya bir edebiyat terimleri sözlüğü oluştursak, Türk Edebiyatı'na özgü diye bunu oluşturmakta çok zorlanıyoruz. Evet, yani yani, küçük bir broşür evet. olabilir. Ee, belki işte geçmişten e, bunu yapmaya çalışmış ilk kişi olarak Hüseyin Cöntürk'ü sayabiliriz. Ama Hüseyin Cöntürk sonradan susmayı tercih etmiş biridir. Hı hı. Ee, özellikle işte 60'larda Türkiye'nin... Birazcık daha politize olmasından dolayı da kenara çekilmek zorunda kalmış. Yine aynı yıllarda Adnan Benk çok önemli eleştiriler kaleme alıyor elilerde. Ama onlar susuyor. Hı hı. Buna rağmen yine de son 20 yılda Türkiye'deki eleştirinin ben bayağı iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Orhan Koçak, Nurdan Gürbelek, Jale Parla, Murat Belge bu isimler sayesinde artık bizim bir... E, ...terimlerimiz, aslında evet, alana evet. ait e, bilgimiz var e, diyebiliriz. Ama tabii ki bunu e, batıyla karşılaştırırsanız <gülüyor> durum pek parlak olmayacak. Yani batıyla e, karşılaştırılacak hiçbir e, şey yok tabii de. E, ama örneğin işte Jale Hoca'nın, Jale Parla'nın e, son kitabı örneğin hakikaten şey. Yani sadece Türkiye'deki değil, e, uluslararası literatüre bir e, katkı ha. örneğin. E, elbette bu tür çalışmalar e, yapılıyor ve Allah'tan böyle e, insanlar var ki onların yüzü suyu hürmetini Türkiye'de bir edebiyat eleştirisinden bahsedebiliyoruz. E, ama şeydeki e, derdim hani bu e, birkaç e, şeyi e, istisnai e, durumda olan e, isimleri paranteze aldığımızda geri kalan e, kısım ya kitap tanıtımı yazıyor... Ya da sadece ve sadece sevdiği yazarlar üzerine övmek amaçlı yazılar yazıyor. İzlenimden ibaret yazılar. Yani şey yok herhangi bir yöntem yok vesaire. Ve artık mesela şeylerde söyleşilerde falan yazarların eleştirmenleri hala bir şeyler söylüyor olmalarına gülüyorum artık. Çünkü hiçbir eleştirmen olan insanların çok ciddi bir kısmı. Kimse kimseye laf etmiyor ki yazarken. Evet. Yani kim kime ne söylüyor da sen hala eleştirmenlere şey yapıyorsun, laf aynen, ediyorsun. Aynen öyle evet. Bir de yani bir eleştiri kültürü de olmadığı için eleştirdiğiniz zaman metinleri değil de şahısları eleştirmiş oluyorsunuz <gülüyor> hala tabi, tabi, e, yani. ne yazık ki. O nedenle de işte tamam, herkes sev, evet, e, sevdiği insanlar üzerine yazıyor. Ya yani buradaki önemli sorunlardan birisi işte demin dediğim alana ait bilginin inşa edilmesi... Aslında bu iş için özgülenmiş, bu iş için para alan insanlar var. Akademiler. Tabii, ee, tabii. Ama e, baktığımız zaman özellikle Türk Edebiyatı alanında akademisyenler e, eleştiri yapmak, kendi kürsülerinin dışına çıkmak konusunda pek hevesli değiller ne yazık ki. Yani e, şey hani ölmediği sürece bir yazar üzerine yazı yazılmıyor mesela. Evet, ne yazık ki öyle. O da yine işte e, Mehmet Fuat Köprülü tarafından kurulan paradigmanın, 1920'lerdeki paradigmanın Hala devam etmesinden kaynaklanıyor. Yani 50'ye gelip bitiyor. 50'den sonrası ile ilgili genelde e, pek çalışma yapılmıyor. Çünkü işte mesela 50'den sonra 1950 kuşağı dediğimiz öykücüler var ve ikinci yeni var. Ve bunların metinleri zor metinler. Bir takım terimlere ihtiyacımız evet. var. ki Benim önerdiğim özellikle işte e, bu kitapta. Henüz bu terimlere sahip olmadığımız için akademide bunlar öğretilmediği için eleştiri de gelişemiyor ne yazık ki. Peki son birkaç dakikamızda kitabın giriş yazısında da bahsettiğin yeni bir çalışma var. Aa, evet. O ne durumda? Ee, Yahut şu anda tezgahta başka bir şeyler var mı? Hmm. Yani bu kitabın devamı olan bir şeyi yazmak istiyorum. Ee, çünkü burada tarihsel süreci ancak anlatabildim. Hı hı. Ve aslında e, 55'e gelip 56'ya gelip bitiyor e, kitap. Bundan sonra İmge ve Anlam diye bir e, kitap yazmak istiyorum. Ve burada da daha çok ikinci yeninin kurduğu dilin ne olduğu üzerine e, olacak. Burada imgeyi ve anlamı seçmiş olmamda rastlantı değil. Çünkü 1960'tan sonraki şiir eleştirisine baktığımız zaman en çok kullanılan e, terimin e, imge olduğunu görüyoruz ama ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbir biçimde e, açıklanmıyor, anlatılmıyor. E, bunun karşısına da işte e, ikinci yeniyi beğenmeyenler de anlamı koyuyorlar. Bu çok önemli bir karşıtlık gibi geliyor. Çünkü öz ve biçime dönüşecek. Evet. Daha da öncesinde sanat sanat için midir, sanat toplum içindir <gülüyor> dönüşecek. Buna bakan, bunu dilsel düzeyde sorgulayan imgenin ve anlamın üzerinden e, bir kitap yazmak istiyorum. Ama e, henüz daha düşünme aşamasındayım. <gülüyor> <gülüyor> e, pekala, şeyden e, bu garip hareketinin ardından... E, daha doğrusu şunu sormaya çalışıyorum, şunu toparlamaya çalışıyorum. Garip hareketi olmasa idi diyelim tarih sahnesinde o şeyi e, kapattık, o perdeyi e, elimizin üzerine üzerine koyarak elimizi e, kapattık. E, yeni ikinci yeniye bir şey açılabilir miydi? Ee, Valla ben pek açılacağını düşünmüyorum çünkü işte demin avantgard denebilir <gülüyor> mi diye sorgularken. Yani e, o günün entelektüel ortamında, şiir ortamında bir takım tartışmalar var. Ve o tartışmaların askıya alınması gerekiyor. Uh -huh. Ve garip büyük oranda bunu yaptı. <gülüyor> Mesela işte e, şiirinizde hece mi kullanacaksınız, aruz mu kullanacaksınız? 1850'lerden itibaren tartışılıyor. Bir türlü çözüme ulaştırılamıyor. Ve bununla ilgili son tartışma 1944. Çınaraltı dergisinde işte Orhan Seyfi Orhan e, Beşececiler'den birisi orada yapıyor. Ve kimse ilgi göstermiyor. Evet. Çünkü artık garip gelmiş ve bu tartışmayı askıya almış Yani öncesinde işte Nazım Hikmet'in şiiri var Ama politik nedenlerle işte etkili olamadı Şimdi garip geldi ve 50-60 yıldır tartışılan meselelerin Kapanı askıya verdi. alınabileceğini söyledi Eğer bu olmasaydı ikinci yeninin olması biraz zor olurdu Ama ben bir de şunu düşünürüm Aslında tarihsel olarak bakıldığı zaman en azından batı tarihine Önce ikinci yeninin sonra garibin gelmesi gerekirdi ama evet. bizde tersi olmuş yani evet. önce bir estetik özellik inşa ediliyor sonra avantaj hareketler gelip tabii. buna itiraz ediyor. Bizde önce estetik işte itiraz eden <gülüyor> şiir var ondan sonra estetik özellik inşa ediyor. Burada da Türk olduğumuzu dünyaya <gülüyor> gösteriyoruz. <gülüyor> Yalçın katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Efendim bu akşam Yalçın Armağan'ın İmkansız Özerklik kitabından hareket ederek e, Türkçe şiir ve moderniteyle imtihanı meselesini e, konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yeniden görüşmek üzere matbuatdunyasi@gmail.com e mail adresimizdi hatırlatmış olayım. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.